Çok iyi etmişsiniz ama dedi bir başka dost. Belli titiz bir hatun. Doktor havuza soktu başına. Sırı sıklama oldu kızın tuvaleti. En sevmediğim şey bu. Başıma havuza sokuyorlar hep diye homurdandı Miss Bedikar. Geçen sene New Jersey'de az kaldı boğuluyordum. E öyleyse içme şu zıkkımı diye dikeldi doktor sivet. Sen kendine bak diye yüzüne çemkirdi Miss Bedecker. ''Tir tir titriyor ellerin. Öleceğimi bilsem yine de senin önüne yatıp ameliyat olmam.'' Bu minval üzere gitti. Başka hatırladığım bir de Daisy ile yan yana durup ayakta film rejisörüyle yıldızını seyredişimizdi. Hala erik ağacının altındaydılar. Arada o soluk, cılız ay ışığı da olmasa yüzleri birbirine dokunacaktı. O zaman anladım işte.'' Demek rejisör o yakınlığa erişebilmek için onca saattir kadına doğru yavaş yavaş eğiliyordu. Öyle olacak çünkü gözümüzün önünde bir parmak daha eğildi, yanandan öpüverdi. Beğendim dedi deyzi, güzel kadın doğrusu. Ama üst tarafı fena bozdu onu, bir şey de diyemiyordu. Bir çalım eğildi ki karşılaştığı bir ruh haliydi. West Egg'in karşısında Broadway'in bir Long Island balıkçı köyünden verdiği bu bir iş görülmedik yer karşısında yılmıştı. Eski ağızları hınçlanan, bu kaba saba kasık ve yerlilerini bir hiçlikten bir başka hiçliğe çıkan, kese yol boyunca güden bu keyifler kahyası kader karşısında apışıp kalmıştı. Bir türlü kavrayamadığı bu sadelikte dipsizlikler vehmediyordu. Arabaları gelinceye kadar merdivenin alt başına birlikte oturduk. Önümüz karanlıktı. Sadece kapı açıldıkça ışık top gibi fırlayıp sabahın tüylü karanlığına gömülüyordu. Arada bir de yukarı katta bir giyim odasının istoruna karşı bir gölge vuruyor derken bir başka gölge, Ve böyle görünmez bir aynanın önünde pudrasını, dudak boyasını tazeleyen gölgeler geçit yapıyordu. Kimin nesi bu Gatsby Allah aşkına diye Tom birden sordu. İçki kaçakçısı mıdır nedir? Nereden duydun diye sordum. Duymadım ama belli. Zaten bu yeni zenginlerin çoğu böyle içki kaçakçısı. Sen de biliyorsun. Gatsby onlardan değil dedim sadece kısaca. Sustu bir an. Yolun çakılları ayağının altında çatır çatır etti. İyi ama bu hayvanat bahçesini bir araya getirmek için belli epey zorlamış kendini. Bir esinti Daisy'nin kürk yakasının kül renkli pusunu dalgalandırdı. ''Sen ne dersen de bizim tanıdıklarımızdan daha hoş insanlar ya'' dedi ama kendini zorlayarak. ''Pek hoşlanmış görünmüyordun ama. Sana öyle geliyor.'' Tom güldü, bana döndü. Kız hani ille beni duşa götür diye tutturduğu zaman, Daisy'nin yüzünü gördün mü, ne hale girdiydi. Daisy orkestrayı eşleyerek, boğuk, düzenlikli bir fısıltıyla şarkı söylemeye başladı. Her söze daha önce sezilmeyen, bir daha da sezilmeyecek bir anlam kazandırıyordu. Ezgi'nin perdesi yükselince, Ardını kovalayan sesi de bütün kontralto seslerde olduğu gibi tatlı tatlı çatallanıyor ve her yeni değişme onun sıcacık insan büyüsünden bir şeyler serpiştiriyordu havaya. ''Davetsiz filan kalkıp geliyorlar. Bir sürü insan var burada böyle.'' dedi birden. O kız da davetli değildi. İşi yüzsüzlüğe vurup dalıyorlar içeri. ''O da kibar adam bir şey diyemiyor.'' Bir öğrensem iyi olacak, kimin nesi, ne iş yapıyor bu adam diye diretti Tom. Er geç öğreneceğim ama, bak görürsünüz. Hiç zahmet etme, ben sana söyleyeyim diye karşılık verdi. Aktar dükkanları var, sürüyle hem, hepsini de kendi kurmuş. Geciken limuzin yolun başından yalpalayarak göründü. Allah rahatlık versin Nick, dedi Daisy. Benden kaydı gözleri, merdivenlerin aydınlık üst başına arandı. Sabahın üçü diye çıtı pıtı, hüzünlü bir vals vardı. O yılın modası. Açık kapıdan savuşuyordu dışarı. Kim ne derse desin, Gatsby'nin toplantılarındaki teklifsizlikle deyzenin dünyasından ayak götürmüş romantik olasılıklar vardı. Neydi o şarkıda onu içeriye çağırır gibi gelen? O hesaba sığmaz, loş saatlerde neler olup bitecekti acaba? Belki de akıl almaz bir misafir, eşi menendi bulunmaz, hayran olunası biri, pırıl pırıl, öyle gerçekten genç bir kız çıkıp gelecek, Gatsby'e bir görünmesiyle, yüzüne bir bakmasıyla o beş yıllık sarsılmaz bağlılığı silip süpürecekti. Geç vakte kadar oturdum o gece bir işi bitip gelinceye kadar kendisini beklememi rica etmişti. Ergeç karanlık kumsalda soluğu alan yüzme meraklıları, serinlemiş, tazelenmiş öylece koşa koşa geri dönünceye, yukarıdaki misafir odalarında ışıklar sönünceye kadar bahçede oyalandım. Merdivenlerden aşağı indiğinde güneş yanığı teni büsbütün gerilmişti yüzüne. Gözleri çakmak çakmaktı. Ve yorgundu. Hoşlanmadı dedi hemen. Yok canım. Hoşlanmadı diye diretti. Canı sıkıldı. Tarifsiz bir bezginlik içindeydi belli. Öyle uzanda hissediyordum ki kendimi dedi. Anlaşamıyoruz bir türlü. Dans için mi söylüyorsun? Hangi dans? Elini bir sallayarak bütün dansları saftışıkıldı. kıldı. Dansın sözü mü olur mirim? Laf değil, Daisy'den Tom'a gidip ben seni ömrümde sevmedim demesini istiyordu. Bu cümleyle dört yılın üzerinden bir silgi geçirdikten sonra atılacak daha iş üstü adımları birlikte kararlaştıracaklardı. Bunlardan biri Daisy boşanır boşanmaz Louisville'e gidip beş yıl önce kararlaştırdıkları üzere eski evde koltağa girmeleriydi. Ama anlamıyor beni dedi. Eskiden anlardı. Oturur saatlerce, yarıda bıraktı sözünü. Yemiş kabukları, cayılmış lütuflar, ezilmiş çiçeklerle kaplı sessiz bir yolda bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ben senin yerinde olsam diyecek oldum, üzerine fazla varmazdım. Geriye getiremez miyim geçmişi diye inanmazlıkla sordu. Ne diye getiremeyecekmişim? Etrafa yırtıcı gözlerle bakındı. Sanki geçmiş evinin bölgesinde bir yerde saklanıyordu. Elini uzatsa tutacakmış gibi. Her şeyi eskisi gibi ayarlayacağım dedi. Kararlılıkla başını sallayarak. Görürsün bak nasıl oluyor. Uzun uzun geçmişten anlattı. Galiba yitirdiği bir şeyi belki de Daisy'yi sevme uğruna harcadığı bir yanını kurtarmaya savaşıyordu. O zamandan beri hayatı düzensiz öyle karman çormandı ama belirli bir başlangıç noktasına dönebilse oradan kalkarak her şeyi yavaş yavaş yeniden yaşayabilse yitirdiği şeyin ne olduğunu kavrayabilecekti. Beş yıl önce bir sonbahar gecesi sokakta yürüyorlardı birlikte. Yapraklar dökülüyordu. Ağaçsız bir dönemece geldiler. Ara yol Ay ışığıyla ağarmıştı. Durdular orada. Birbirlerine döndüler. Yılın iki değişim döneminde beliren o sırlı heylicanlarla kıvıldayan serin bir geceydi. Evlerdeki usul ışıklar karanlığa bir şeyler vızıldıyordu. Yıldızlar arasında da bir telaş, bir kıyamet... Gözünün ucuyla geçbi set set uzanan yaya kaldırımların bir çeşit merdiven kurduklarını, ağaçların üzerinde gizli bir yere doğru yükseldiklerini gördü. Yalnız olsa o da tırmanabilecekti. Bir de doruğa vardı mıydı, hayatın öz suyunu emebilecek, tansıkların eşsiz sütünü yudumlayabilecekti. Daisy'nin akbak yüzü yüzüne yaklaşırken, kalbi küt küt atıyordu. Biliyordu çünkü, o kızı bir öptükten, tarifsiz hayallerini onun ölümlü soluğuna verdikten sonra, zihni gayrı Tanrı'nın zihniymiş gibi, gülüp oynayamayacaktı. Onun için işte, bir yıldızın üstüne dikilmiş diyapozunu, azıcık daha dinledi. Sonra öptü Deysi'yi. Dudakları dudaklarına dokununca, Kız onun için çiçekler gibi açıldı. Özümlenme tamamdı artık. O bunları anlatırken sulu gözlülüklerine karşın bir şey vardı hatırladığım. Kim bilir ne zaman işittiğim uçarı bir şarkı, yitik sözlerden bir kalıntı. Bir an için ağzında bir söz biçimlenir gibi oldu. Dudaklarım bir dilsizin dudakları gibi aralandı. Sanki dudaklarımın ucunda kıpırdayan ürkek bir tutam hava değil başka bir şeydi. Yine de bir ses çıkmadı ve o hayal meyal hatırladığım şey öylece tarifsizlikler içinde kala kaldı. Tam Getsby'nin etrafındaki merak çemberi iyice daralmıştı. Bir cumartesi gecesi evinin ışıkları verdi ve trimalkiyoluk devri Başladığı gibi apansız sona erdi. Umutla evinin dönemecini, kıvrılan otomobillerin bir iki dakika durup küskün küskün çekip gittiklerini neden sonra fark ettim? Hasta mı acaba diye yoklamaya gittim. Tanımadığım bet suratlı bir kahya aralık kapıdan yan yan süzdü beni.